Merhaba, hem Türkiye hem dünya için tarihi bir dönemeç olan COP27 iklim zirvesine eş zamanlı olarak iklim kriziyle mücadeleyi ve çözüm yöntemlerini tartışmak için Greenpeace İklim buluşması düzenlendi. İstanbul Müze Gazhanede gerçekleşen iki günlük etkinlikte iklim mücadelesinin aktörleri bir araya geldi. 2030 Türkiye iklim hedefleri yeşil ve adil dönüşüm olmak üzere iki ayrı panel düzenlenirken, COP27 köşesinde Mısır'daki iklim zirvesini takip eden iklim hareketi paydaşları izlenimlerini aktardı. İklim hareketinin önde gelen aktörleri Kadıköy Süreyya operasyonunda basın açıklaması yaparak iklim adaleti çağrısında bulundu. Greenpeace Akdeniz'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Bir yabancı'nın evinizi sular altında bıraktığını". Ve bu hasarı tamir etmek için sizin kendi cebinizden para ödediğinizi düşünün. İşte iklim adaleti dediğimiz şey tam olarak bu. Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri dünyanın diğer yerlerinden iki kat daha hızlı ısınıyor. Türkiye bir Akdeniz havzası ülkesi olarak daha büyük sorunların sınırında. Ancak bu mücadelede gösterdiği çabalar yeterli değil. Kömürde ısrar eden Türkiye, kömürlü termik santrallerini kapatmak için tarih belirlemeyen Avrupa'daki dört ülkeden bir tanesi. Oysa kömürden çıkış için Kaybedecek bir günümüz bile kalmadı. Türkiye COP27'de 2030 yılı itibariyle kömürden elektrik üretimine sonlandırma taahhüdü vermelidir. Türkiye 2030 itibariyle emisyon salımlarında %35 mutlak azaltım hedefini koymalı ve ulusal katkı beyannamesini bu yönde sunmalı. Türkiye acilen iklim krizi karşısında harekete geçmeli dendi. Pakistan, Ghana ve Bangladeş pazartesi günü Mısır'daki COP27 zirvesinde açıklanan programa göre iklim felaketlerinden muzdarip ülkelere finansman sağlamak için kurulan G7 küresel kalkan girişiminden ilk fon alan ülkeler arasında olacak. G7 başkanı Almanya tarafından koordine edilen küresel kalkan iklime duyarlı ülkelerin sel veya kuraklık sonrasında sigorta ve afet koruma fonlarına hızlı erişimini sağlamayı amaçlıyor. 58 iklime duyarlı ekonomiden oluşan V20 grubu ile işbirliği içinde geliştiriliyor. Almanya tarafından yayınlanan bir bildiride Bangladeş, Kosta Rika, Fiji, Gana, Pakistan, Filipinler ve Senegal küresel kalkan paketlerinin ilk alıcılarından bazıları olarak listelendi. Almanya bu paketlerin önümüzdeki aylarda geliştireceğini söyledi. Almanya iklim felaketleri durumunda düşük gelirli ve savunmasız ülkelerin toparlanmasına yardımcı olmak için. Girişime 170 milyon euro Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı küresel güney ülkelerinde ısınan bir dünyanın en kötü sonuçlarıyla karşı karşıya olduğunu ancak yurttaşlarını koruyacak kaynaklara sahip olmadığını söyledi. Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı aynı zamanda Almanya gibi sanayileşmiş ülkelerin iklimle ilgili kayıp ve hasarı dürüst bir şekilde ele alması gerektiğini söyledi. Bakanlığa göre konu sanayileşmiş ülkelerin iklim değişikliğine neden olma sorumluluğu ve iklim adaleti ile bağlantılı. Ancak uzmanlar kötüleşen aşırı hava koşulları ve artan felaketler nedeniyle yerlerin sigorta edilemez hale gelebileceği durumlarda merkezinde sigorta olan bir girişimin mantıklı olup olmadığını ciddi bir biçimde sorguluyor. Amerika Birleşik Devletleri Özel İklim Erçisi John Kerry birçok ülkenin Mısır'daki COP27 zirvesinin resmi metninde ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlamaya yönelik küresel bir hedeften bahsetmeye direndiğini söyledi. Kerry bazı hükümetlerin bir buçuk derece hedefinden bahsedilmesine karşı çıkıp çıkılmadığı sorusunu şöyle yanıtladı. Kesinlikle haklısınız çok az ülke var ancak birkaçı bu kelimeden bahsetmeme konusunu gündeme getirdi diye cevapladı. Ama gerçek şu ki Glasgow'da yani COP26'da benimsenen dil burada Mısır Glasgow'da elde edilenleri kaybetmeye niyetli değil dedi. Dünya hükümetleri 2015'te Fransa'da iklim müzakerelerinde küresel ısınma artışını sanayi öncesi döneme göre 1,5 derecede sınırlandırma kararı almıştı. Sere gazı emisyonları ise maalesef artmaya devam ediyor. Mersin'de bir limon bahçesinde 600 ağaç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kökünden kesildi. Bahçenin sahibi Fatih Yal'ın tepkisini kim neden böyle bir şey yapar? Hangi vicdan bu ağaçları kıyar? diyerek dile getirdi. Olay sabah saatlerinde Bazön köyünde meydana geldi. Komşusunun verdiği haber üzerine bahçeye giden yalın manzara karşısında şoke oldu. Jandarmaya haber verdi. Bölgede inceleme yapan jandarma ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Sürdürülebilir yaşam film festivali pandemi süresince. 2 yıllık aranın ardından hem İstanbul'da yeni salonlarda gerçekleşecek hem de çevrimiçi versiyonuyla Türkiye'nin her köşesinde izleyicilerle buluşacak. Sürdürülebilir Film Festivali 2022 15. yılında ve İstanbul'da 22 ve 26 Kasım'da Pera Müzesi Auditorium'unda 27 ve 30 Kasım'da ise Hop Alkazarda Ardından da 1-6 Aralık tarihlerinde Sürdürülebilir Yaşam.net'te çevrim içi olarak gerçekleşecek. Kesintisiz 15 gün boyunca devam edecek. Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali gezegenimiz için kritik olan sosyo-kültürel değişim sürecini desteklemeyi amaçlayan etki odaklı bir film festivali. Evet İstanbul'da başlıyor 22-26 Kasım'da Pera Müzesi'nde 27-30 Kasım'da Hop Al 1-6 Aralık tarihlerinde ise sürdürdebilir yaşam nokta nette. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz.